Cahiliyenin kadını bir meta gibi kullanmasına, onu bir eşya, bir zevk aracı gibi görmesine karşı İslam kadına insan olarak seslendi, ona iffetini, anneliğini, özgürlüğünü iade etti. Aradan asırlar geçmesine rağmen, nereden geldiğini, neden geldiğini ve nereye gideceğini bilen vahiy eksenlik görüşle insanı ...dünyalık ömre hapseden görüşün mücadelesi süre gitmektedir. Sütunlarını tüketim üzerine kuran kapitalizm... ...mücadelesinde kadından fazlasıyla istifade etti. Rabbi tarafından kadına farz kılınan örtülme... ...kapitalizmin menfaat çarkına çomak sokmuş... ...ve günümüzde egemen dünya görüşünün... ...en çok uğraştığı konulardan biri olmuştur. Halbuki batılı kadın... Dünün baskıcı kilisesinin yanlış tutumundan intikam alayım derken, yeni bir yanlışı seçtiğini anlayamıyordu. Dünün etkisi artık tepkiye dönmüş, aklı selimle düşünmenin önüne geçmişti. Öyle ki sanayi toplumu kadını üreten, pazarlayan olarak ikiye bölmede hiç zorluk çekmedi. Erkeğe göre daha ucuz iş gücü, patrona karşı dirençte daha zayıf işçi sanayicinin gökte arayıp yerde bulduğu işçi tipini oluşturuyordu. İş burada bitmemişti. Üretilen malların vitrinlenmesi, tezgahlanması sorunu ortaya çıktığında, sözde özgürlüğünü kullanmak isteyen kadın, o tezgahada düşmekte gecikmedi. Kozmetikten tekstile, ilaçtan otomobile, araba lastiğinden inşaat malzemelerine kadar reklamcı, tezgahtar, pazarlamacı ve manken olarak Kadın hep kullanıldı. Sanayici oldukça memnun, kadın hala şaşkındı. Şaşkınlığının da giderilmesi gerekirdi. Kadın her insan gibi üretmeli, pazarlamalı ve bunun yanında tüketmeliydi de. Tüketim güçlü bir şekilde tahrik edilerek, özellikle tekstil ve kozmetik alanında ekseninde kadının yer aldığı sektör oluşturuldu. Kadın bundan böyle modacıların ellerine teslim edilmişti. Onların belirleyeceği rujlar, parfümler kullanılacak, onların giy dediği elbiseler giyilecekti. Eski meselerde bir önceki elbiseler atılacaktı. Modacılar Paris'ten sadece giy ve çıkar komutu yağdıracak, tüm dünya kadınları bu emirlere uyacak ve bu çağdaş yaşam olarak dokunulmaz konumda tutulacaktı. Öyle de oldu. Yaradan'ın bildirdiği değişmez doğrulardan yoksun insan değişmeye mahkumdur. Mutlak ölçüden yoksun olduğu için elde ettiği doğruları da yanlışlarla birlikte gün gelip kaldırıp atacaktır. Kilise baskısının yanlışından sanayi toplumunun yanlışlığına sürüklenen kadın üçüncü bir yanlışlık olarak bir tepkiden öteye gitmeyecek olan feminizmi gündemini alıyordu. Sanayi toplumunun Çarpık yapılanması ne yazık ki toplu bir başkaldırıya muhatap olmadı. Ya bir sosyal sınıfın başkaldırısı olarak veya kadınların asıl hedeften uzak erkek düşmanlığı olarak ortaya çıkan feminizme muhatap oldu. Bu iki çıkış kapitalizme bir öz eleştiri işlevi gördü. Bu sayede gördüğü açıklarını giderip kendine çeki düzen veren kapitalizm komünizmi bağrında eritmeyi başardı. Feminizm kadınların dünyaya erkeklerin gözleriyle ve onların çıkarları açısından bakmayıp kendi gözleriyle bakmasını savunan bir düşünce akımıydı.